Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Esra Tonka ve Süheyda Özlem Üstem'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay An Sara. Burnundur bazı kaybetilen canım, şeker mi şerbet mi? Merhaba herkese, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programı bugün Kırşehirli Çekiç Ali'nin yaktığı bir türküde Neşet Ertaş'ın sazıyla ve sesiyle başladı. Acem Kızı. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak, hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Yaşı radyo günlerine yetişenler anımsayacaktır. İşte TRT Radyosu'nun halk müziği programlarında anonslar duyardık. İşte şimdi mahalli sanatçımız işte Ahmet'ten Mehmet'ten bir türkü var sırada. Belki de o günlerde duymuşumdur. Yani Kırşehirli mahalli sanatçı Neşet Ertaş anonsunu ve onun sesini. Yani şimdi tam hatırlamıyorum. İlk hatırladığım işte lisede okudu. Yıllarda yani 1977'nin sonlarında yaz aylarında çalıştığım bir marangozhanede dinlediğim bir kasetteki sesidir. Ruhi suyu daha önce dinlemiş, tanımıştım. İşte türküleri de hem geleneksel yorumlarıyla ve hem de Ruhisu'nun modern yorumuyla hep dinledim ve çok sevdim. B Babil'den sonra programında çok sık olmasa da ara sıra türkülere de yer veriyorum. Ki geçen hafta Ilgın Ruhi su konumu oldu. Ruhi suyu konuştuk ve türkülerini dinledik. Dün gece de hocamızın aramızdan ayrılışının 34. yılını Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezinde düzenlediğimiz bir konserle andık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 Neşet Ertaş'ı da tıpkı ruhis Su gibi bir Eylül ayında son yolculuğuna uğurlamıştık. İkisi de yaşadıkları aynı hastalık nedeniyle neredeyse aynı yaşlarda yaşamlarını yitirmişlerdi. E, tabii Neşet Ertaş farklı bir e, kulvardaydı. Daha doğrusu bu ülkücü kesim tarafından kullanıldı. Fakat e, o da ruhis Su gibi aşkla yaşadı. Türkülerini büyük bir aşkla söyledi. Neşet Ertaş 25, 25 Eylül 2012'de 74 yaşında sazını, sesini, sözünü geride bırakıp bu dünyaya veda etmişti. Hakkında çok şeyler yazıldı, söylendi. Ben bu programda daha çok onun sesine yer vermek istiyorum. Dilerseniz kendi anlatımıyla onun radyoyla başlayan ilişkisini dinleyelim. Sonra muhabbete devam ederiz. Radyo yeni açıldığında yurttan sesler başladı. Onu çok severdik. O günleri beklerdik efendim. Bize bir şey gelirdi o. Sonra e, Allah rahmet eylesin benim de dayım gelir keskinli Hacı Taşan. E, bir gün baktık ki misafir olarak e, Hacı Taşan o radyoda e, muzaffer sarı sözenin yurttan seslerinde türkü çaldı söyledi ama ben yerimde duramaz oldum o zaman Kırşehir'deydim ben o küçük sazımı aldım ben geldim Ankara'ya ben de misafir olarak bir türkü çığırayım diye geldim o gün tabi Muzaffer Sarı Sözünü görmenin imkanı yok ertesi gün bekledim ee, işte gelip gidiyorum onlar da rahatsız oldular illa onu göreceğim diye elimde de sazım var nihayet bir şeyde dediler ki hocam bu çocuk sizi görmek istiyor Muzaffer Sarısozen'e çıkışta baktı ki ben çocuğum tabii nerelisin Gırşehli'yim dedim. E, dedi ki sen adresini bırak buraya biz sana mektup yazar çağırırız seni dedi. Daha doğrusu e, Türkçesi başından saldı. E ben gittim bekliyorum bekliyorum mektup Muzaffer Sarısozen bana mektup göndermedi. Ben çıktım geri geldim bir iki ay sonra. Geldim gene göremiyorum onlar beni tanıdılar ya gene geldim o, o kalabalıkta Emin Aldemir eee kulakları çınlasın. E, saygım, sevgim sonsuz. Dediler ki Emin Bey bu çocuk dediler eee şey Yunus görmek istiyormuş. Efendim gel dedi. Ben aldı o girişten alt aş, alt katta bir yere indirdi. Orada bu, bugünkü bildiğim kadarınca sanatçılar oturuyor. Böyle bir pekiye köşeye şöyle önüme durdu. Çal diyor bana. Ben sazı akort etmeden nasıl çalayım? Muharrem Usta derdi ki dam temel üstüne olur oğlum. Akort tam yapılmadan saz çalınmaz. Akortsuz saz, e, sazın beyine zararı olur yavrum derdi. E, ben babamdan öyle öğrendim. Sonra kendi ruhumda öyle. Ben sazı akort etmeye çalışıyorum. Emin Aldemir önüme durmuş diyor ki çal diyor. E, yani anlayacak var mı yok mu ve o da savacak işi gücü var. Neyse sazı akort ettim. Başladım çalmaya, çalmaya başladım. E, çalıp söylemeye başlayınca öbür taraftan dediler ki Emin Bey dediler. Çocuk güzel çalıyor söylüyor dediler. Buna dediler Yurttan Sesler'de bir türkü söyletebilirsiniz dediler. Öyle deyince tam Emin Emin Bey de otur Emin Aldemir böyle. Şimdi benim orada dinlemeye başladı. Sevdiği türküleri işaret ediyor. Sevdiği türküleri yaz, yazdı Emin Aldemir. Bana dedi ki yarın dedi Yurttan Sesler'de dedi çalıp söyleyeceğin için dedi Memleketine telefon edebilin dedi. Ya e, hayatımda ...daha o Al Demir'in o sözün sözünden dolayı hayatımda o kadar heyecanlandığımı daha hatırlamıyorum. Ya ayağım yere değiyor mu değmiyor mu postaneye gidiyorum ki bir, bir arkadaşım var... ...halbuki ona ben telefon edeceğim ben yurttan seslerde saz çalacağım yarın diye. Ertesi gün oldu o günlerde benim kendi içgüdüm, kendi duygum yani... E, senenin yıl on iki ayında ben e, cuma aşamları, cuma e, Cuma günleri oruç tutardım kendi kendime. Bunu benim ailemden başka da hiç kimse bilmezdi. E, cuma günü de yurttan sesler var. Altı buçukta başlıyordu o zaman. E, geldim orada bekliyorum. E, acıktım da o zaman radyo önünde muhallebici dükkanları vardı. Hemen gittim orada işte o saatte bir muhallebimle yedim geldim. Bekliyorum, bekliyorum, beni çığıran yok. O kadar kalabalığın arasında, kim kapıdan neyse ona bakıyorum. Neyse, bugünkü bildiğim kadarınca Cengiz Akmer işmiş. Ondan sonra biraz böyle falan. Bilim, ondan hatırlıyorum. Bakıyor şöyle sağ sola, herhalde beni arıyor dedim. Ben, Sen misin dedi, he dedim. Ee, ben ondan evvel gidiyorum sanki şeye. <gülüyor> neyse, böyle bir kapıdan girdik içeriye. İç girdik ki... E Böyle, ...böyle bir masa var... E, ...Muzaffer Sarısozan'ın önünde... E, ...çalanlar böyle oturuyor... ...okuyanlar böyle oturuyor... ...sırasıyla... ...önünde bir mikrofon var... ...kapıdan e, girince ben... ...dedi ki Emin Bey'in tavsiye etmiş olduğu... ...siz misiniz dedi bana... ...estağfurullah efendim dedim... ...beyanırsek bir hava çaldıracak dedi... ...15 dakika var yurttan seslerin başlamasına... ...hemen oraya bir sandalye... Koy, ...koydu şeye Cengiz Akmerci. E, e. O zaman e, ben e, şey bir hava bir bozak ben çaldım. Geleli gülmedim ben bu cihana şu alem başıma dardır yareden giriftar olmuşsun bunca isale çektiği mahile zardır eden deyince Oğlum isal mı oldun sen?" dedi. <gülüyor> yok esnafım yok isal değilim efendim dedimse de "Yavrum" dedi. Halk dedi bunu dedi böyle anlamaz dedi ishal olmuş anlar dedi ishaley ne bilsin halk dedi başka lafı var mı bunun dedi başka kublesi var efendim dedim iyi onu söyle dedi zaman geldi vakit geldi <gülüyor> Thank you. ...sözünü söyleme dedi ya Muzaffer Sarısız'a rahmetlik... ...ikinci sözünden başlıyorum bu bozlar. Ah... ...ben miyim dünyada bir bahtı kov... ...of... ...hankara... tabipler derdime olmuyor çareme muhtaç ettin beni zalim kullar kulamı olma Radyo'da Babil'den sonra programında bugün canlı yayındayız. Ee, az önce Neşet Ertaşlı bir söyleşti dinledik. Ee, söyleşi bir bozlakla sona erdi. Ee, geleli gülmedim ben bu cihane... 25 Eylül 2012'de hayata veda eden Neşet Ertaş 1938'de Kırşehir'de Çiçek Dağı'nın Kırtıllar Köyü'nde dünyaya gelmiş. Kırtıllar nüfusunun hemen tamamı Abdallardan oluşan bir aşiret köyüymüş ve bu nedenle köyü Abdallar adı, Köyü adıyla da anılırmış. Babası Muharrem Ertaş, Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarındandır. İşte çocukluğunda babasıyla sekiz yıl Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat ve köylerini gezmişler ve bu nedenle de okula gidememiş Neşe Ertaş. Beş yaşında önce keman, daha sonra da saz çalmayı öğrenmiş ve babasına düğünlerde eşlik etmeye başlamış. 14 yaşında çalışmak için gittiği İstanbul'da ekmeğini kazanmak için hemen her işi yapmış. İşte o sırada sesini ve sazını duyanların önerisiyle 1957 yılında Şençalar plağı ilk plağını yapmış. Neden garip garip ötersin bülbül türküsü plak olunca işte Neşet Ertaş efsanesi de başlamış. Neşet Ertaş bu arada Beyoğlu'nda da bir gazinoda sahneye çıkıyormuş. Yaklaşık iki yıl sonra Ankara'ya Ankara yerleşmiş Neşit Ertaş ve müzik yaşamına orada devam etmiş. İşte türkülerine de konu ettiği büyük aşkı Leyla'yı da orada tanımış. O da çalıştığı pavyonda şarkı söylermiş. Babasının bütün karşı çıkmalarına rağmen babasını dahi reddedip Leyla ile evlenmiş. İşte üç çocukları olmuş ve 1968'de de ayrılmışlar. Ama onu ömrü boyunca hiç unutmamış Neşit Ertaş taş zaten bir daha da hiç evlenmemiş. E, Leyla için onlarca türkü yakmış. Şimdi Neşet Ertaş'ın e, Leyla'sı için yaktığı ve benim de en çok sevdiğim aşk türkülerinden olan türküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Çahil I'm not your sure. yang Aşk türkülerinin büyük ustası Neşet Ertaş'tan dinledik. Büyük aşkı Leyla'sına ''Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım, seni ilelebet benimsin sandım, batınım sen oldun, zahirim sensin, evelim sen oldun, ahirim sensin'' diye seslendi bu türküde. Çok güçlü bir duygu, çok güçlü bir şiir, büyük şair büyük, ozanı Neşet Ertaş, bir başka türküsünde Leyla'sına ''Ben yandım aşkın narına, meyletmem dünya malına, ben ölürsem mezarıma gelme, gayri gelme'' diye sesleniyordu ölümden sonra gazetelerde okumuştum. İşte o Leyla mezarda bir zamanlar çok sevdiği Neşet Ertaş için dua edip gözyaşı dökmüş. Leyla bugün yaşıyor mudur bilmiyorum ama bildiğim bu aşktan geriye birbirinden güzel aşk türkülerinin, bozlakların kaldığı. Şimdi Neşet Ertaş'ı dayısı Keskinli Hacı Taşa'nın yaktığı bir Kırşehir türküsünde dinliyoruz. Allah turdan. <gülüyor> oldu durma şam oldu allı durnadın geri gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim tut narim ah gülüm gülüm yâr gülüm gülüm kız gülüm gülüm Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Gülüm gülüm kırıldı kolu Küçbeğ bizi sonu var söyle. Gülüm gülüm kırıldı gönlüm tutmuye elimi tutmalarım Ah gülüm gülüm yar gülüm Gülümle Doğu kültürlerinde turna imgesi, işte gurbetin, hasretin, kavuşamamanın, yolda olmamanın simgesidir bir anlamda. Orta Anadolu Bozkırı'nda da bu böyledir ve bu duyguları anlatan en güzel Türklerden bir tanesini Neşet Ertaş'ın sesinden dinledik. E, Türkü dayısı Keskinli Hacı Taşan yakmıştı. E, Neşet Ertaş çok sayıda plaklar yaptı, işte birçok şehirde konserler verdi ve 1978 yılında parmakları... Felç olunca işte çalışmayınca başka bir işi de bilmediği için işsiz kaldı ve tedavi masraflarını da Türkiye'de karşılayamadı. 1979 yılında Almanya'ya kardeşinin yanına gitti daha sonra üç çocuğunu da yanına aldı ve tedavisini orada sürdürdü. Tedavi sonrası Almanya'da gazino ve düğün salonlarında müzik yapmaya başladı. Uzun yıllar orada yaşadı ve 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle yeniden sahne hayatına döndü. O konseri çok iyi hatırlıyorum. Sıcak bir yaz akşamıydı. Açık hava tiyatrosu tıklım tıklım doluydu. İlk kez orada canlı dinledim büyük ustayı ve bu nedenle de kendimi şanslı hissediyorum. Şimdi Neşet Ertaş'ı, babası Muharrem Ertaş'ın bir türküsünde dinliyoruz. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Müzik Şu aşıp gider eller bizimdir o Dağdan da yollar bizimdir o bizimdir Arabatlar yakın eder yara Yüce Dağ'dan aşan yollar bizimdir o. Bizim. Şehitlerde Yere Serildi Serildi Ölen ölür kalan sağlar Bizimdir Of oh, oh, Bizimdir o çitler yere serildi ölen ölür kalan sağlar bizimdir bizimdi nice tertaşı babası mermer taşın yaktığı bir türküde dinledik. Kalktı göşeyle de avşar elleri. Şimdi sırada bir Kırşehir türküsü de daha var. Neşet Ertaş'ın İda Tüfekçi ile birlikte yaktıkları bir türkü. Seher vakti çaldım. Yarın kapısını kapuları sürveli aman aman aman boş bulmadım otanın yapısını aman aman aman çıha geldi bir gözleri sürvelip aslanın eller, eller. Okuyor güller güller ne bitsi güller Gömüller muradıdır aşığım Aman aman aman Löbedin bekleyen alır keşin Aman aman Beklemeli şu sultanı geçin Aman aman Yüz bin kere yüzler sürmeli Aslan evirler Kokuyor güller güller Bozuktur teller teller Perişan halleri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 Neşet Ertaş'tan dinledik. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Bir zaman Türkü defterime küçük bir not düşmüşüm. Yani tabi bu sözü söyleyen kimdir bilemiyorum. Şöyle yazıyor notta: Türkü Rönesansının babası olmasının yanında Neşet Erttaş aynı zamanda bir caz ve blues sanatçısıdır. Gırtlağını olağanüstü bir şekilde kullanan Üstad, Türkülerinde acısıyla, hüznüyle, aşklarıyla ve sevinçleriyle örülü Türk insanının bozkırlarda, tarlalardaki köylümüzün yansıması olmuştur. Göz ardı edilmeyecek bu özellikleriyle Amerikalı bir blues sanatçısı neyse Neşet Ertaş da aynı tür sanatçımızdır. Sanıyorum buna en güzel örnek yani bu gırtlağını kullanması meselesine az önce dinlediğimiz türküydü. Şimdi Neşet Ertaş'ı bir Kırşehir türküsünde dinlemeye devam ediyoruz. Suda Balık Oynuyor. <gülüyor> Suda balık oynuyor, suda balık oynuyor. Canım sana oynuyor, canım sana oynuyor. Düştüm merhamet size, düştüm merhamet size. Hiç halime boymuyor, hiç halimde biliyor Yeni lili köylü kızım sen allar gibi ben kırmızı yine doğdudan yıldızım dolmaz unsumdan yıldızım Balık yan gider açmayarım Kan gider Açma Kan gider Açma güzel silenip Açma güzel silenip Cahilim ak Aklım gider, cahil aklım gider Gelin, iyili köylü kızım, Sen allar, gel ben kırmızı Yine doğdu dan yıldızı Dolmaz olsun dan yıldızı. lar gel ben kırmızı yine doğdu danyıldız olmaz olsun danyıldız Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonra programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün 25 Eylül 2012 yılında hayata veda eden, türkülerinde kullandığı garip mahallasından yola çıkarak söylemek gerekirse, Gönüldağ'ın bir garip yolcusu, bir garip ozanı Neşet Ertaş'ı anmaya, anlatmaya çalıştım. Hemen bütün türkülerini yıllardır dinliyorum ama işte programda zamanım el verdiği ölçüde sevdiğim türkülerinden küçük bir gül desteği bugün sizlerle paylaşmaya çalıştım. E, program destekçim e, Ruhiz Dostlar Korosu Eski Koristlerinden sevgili arkadaşım Esra Tonkaya ve Sayın Süheda Özlem üsteme çok teşekkür ediyorum. E, yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolağ'a da çok teşekkür ediyorum. E, bu programı ve bundan önceki programları Facebook Babil'den sonra sayfasından dinlemeniz mümkün. Programı Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz, uzun yıllarını yaşadığı, büyük aşkı Leyla ile tanıştığı Ankara'dan bir türküyle kapatmak istiyorum. Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir türkü Ayaş Yolları. Haftaya pazartesi saat 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babi'den sonra programında yeniden sizlerle birlikte olabilmeyi umuyorum. Hepinize sağlıkla, umutla, müzikle ve aşkla dolu geçecek bir hafta diliyorum. İşte ruhi sunun neşeler taşın, Ali Ekber çiçeklerin, Mahsuni şeriflerin ve bugün aramızda olmayan nice ozanlarımızın devirleri daim olsun, ruhları şad olsun. Hoşça kalın. Yollarında kervanım mı var beni öldürmeye fermanım mı var beni öldürmeye fermanım mı var dediler ki Nazlı yarın geliyor yoluna gitmeye derman. Yoluna gitmeye dermanım var Yandım anam yandım yandırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Yandırma beni Seviyorum diyerek Kandırma beni Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Esra Tonka ve Süheyda Özlem Üstem'e teşekkür ederiz.